İlm-i <gülüyor> aziz, insanın fıtraten malik olduğu camiyetin acaibindendir ki, Sani Hakim şu küçük cisimde gayri mahdut enva ı rahmeti tartmak için gayri mahdut mizanlar vazetmiştir ve Esma-i Hüsnâ'nın gayri mütenâhi mahfî definelerini fehmetmek için gayri mahsur cihazat ve alat yaratmıştır. Mesela mesmuat, mubsırat, mezkulat âlemlerini ihata eden insandaki duygular Sani'in sıfatı mutlakasını ve geniş şu'unuatını fehmetmek içindir. Ve keza hardaleden daha küçük kuvveyi hafızasında öyle bir latife müdrike bırakılmıştır ki o hardalenin tazammun ettiği geniş alemde o latife daimi seyir ve cevelan etmekte ise de sahiline vasıl olamaz. Mahaza bazan bu büyük âlem, o latifeye o kadar darlaşır ki Âlem, o latifenin karnında bir zerre gibi olur. Ve o latifeyi, bütün seyahat meydanları ile mütala ettiği kitaplarıyla, o hardale dahi yutar, yerinde oturur, karnı da ağrımaz. İşte insanın mütefavit mertebeleri bu sırdan anlaşılır. Evet, bazı insanlar zerrede boğulurlar. Bazısında da dünya boğulur. Bazılar da, kendilerine verilen anahtarlardan birisiyle, kesretin en geniş bir âlemini açar, fakat içinde boğulur sahili vahdet ve tevhide zorla vasıl olur demek insanın seyri ruhani'sinde çok tabakalar vardır bir tabakada insanlara huzuru tevhid pek suhûletle nasip ve müyeser olur bir tabakasına da gaflet ve evham öyle istila eder ki kesret içinde gark olmakla tam manasıyla tevhidi unutmuş olur sukûtu suût tedennîyi terakki cehli mürekkebi yakîn Uykunun son perdesini intibah zan ve tevehüm eden bir kısım, medeniler, ikinci tabakadaki insanlardandır. Onlar hakaiki imaniyeyi derk etmekte bedevilerin bedevileridir. İlem Eyel Aziz, ismi Celal, allekser nevilerde külliyatta tecelli eder. İsmi cemal ise mevcudatın cüziyatına tecelli eder. Bu itibarla nevilerdeki icudu mutlak, Celalin tecellisidir. Cüziyatın nakışları, Eşhasın güzellikleri cemalin tecelliyatındandır. Ve keza celal vahidiyetin tecellisinden cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zahir olur. Bazen de cemal celalden tecelli eder. Evet, cemalin gözünde celal ne kadar cemildir, celalin gözünde dahi cemal o kadar celildir. İlem eyühel basar masnuatı görüp de basiret saniyi görmezse çok garip ve pek çirkin düşer. Çünkü o halde saniin manen, kalben görünmemesi ya basiretin fıtkâanındandır veya kalp gözünün kör olmasındandır veya pek dar olduğundan meseleyi azametiyle kavramadığındandır veya bir hızlandır ve illa saniin inkarı basarın şuhudunu inkârdan daha ziyade münkerdir. İlem eyü'l <gülüyor> aziz bir tarlaya zer edilen bir tohum manevi bir sur ve bir duvardır. O tarlayı tohum sahibine mal eder başkasının tasarrufuna mani olur. Kezalik kürey arz tarlasına zer edilen nebatat, hayvanat tohumları manevi bir sur ve bir seddir ki şirketi menediyor, gayrı müdahale eden tart eder. İilem aziz Tabiatları latif, ince ve latif sanatlara meftun bazı insanlar bilhassa has bahçelerinde pek güzel, hendesevari bir şekilde şekilleri, arkları Havuzları şadırvanları yaptırmakla bahçelerine pek muntazam bir manzara verirler ve o letafetin o güzelliğin derecesini göstermek için bazı çirkin kaya, kaba, gayri muntazam mağara ve dağ heykelleri gibi şeyleri de ilave ediyorlar ki onların çirkinliğiyle ademi intizamı ile bahçenin güzelliği letafeti fazlaca parlasın çünkü innel eşya tu'rafu bi'addadha lakin mudakkik bir kimse o ezdadı cem eden bahçenin manzarasına baktığı zaman, anlar ki, o çirkin, kaba şeyler kasten yapılmıştır ki, güzellik, intizam, letafet artsın. Zira, güzelin güzelliğini artıran, çirkinin çirkinliğidir. Demek, bahçenin tam intizamını ikmal eden, o çirkinlerdir. Ve o çirkinlerin, ademi i intizamı nisbetinde, bahçenin intizamı artar. Kezalik, Dünya bahçesinde nizam ve intizamın son sisteminde bulunan mahlukat ve masnuat arasında, hayvanlarda olsun, nebatatta olsun, cemadatta olsun, bazı çirkin, intizamdan hariç şeyler bulunur. Bunların çirkinliği, intizamsızlıkları, dünya bahçesinin güzelliğine, intizamına bir zinet, bir süs olmak üzere, sâni-hakîm tarafından kasten yapılmış olduğunu, pek yüksek, geniş, şairane bir hayal ile Dünyanın o bahçe manzarasını nazar altına alabilen adam görebilir. Mahaza o gibi şeyler kastı olmasaydı şekillerinde hikmetli tehalüf olmazdı. Evet tehalüfte kast ve ihtiyar vardır. Her insanın bütün insanlara sımaca muhalefeti buna delildir. İlem eyü'l aziz. İnsanı fıtraten bütün hayvanlara tefavvuk ettiren camiyetinin meziyetlerinden biri Zevil hayatın vahi hayata olan tahiyye ve tesbihlerini fehmetmektir. Yani insan kendi kelamını fehmettiği gibi iman kulağıyla Zevil hayatın da belki cemadâtın da bütün tesbihlerini fehmeder. Demek her şey sağır adam gibi yalnız kendi kelamını anlar. insan ise bütün mevcudatın lisanları ile tekellüm ettikleri Esma-i Hüsna'nın delillerini fehmeder. aley her şeyin kıymeti kendisine göre cüzidir. İnsanın kıymeti ise küllidir. Demek bir insan bir ferd iken bir nevi gibi olur. Vallahu a'lemu bis -savâb. İlem İlm eyühel aziz, zahir ile batın arasında müşabehet varsa da hakikate bakılırsa aralarında büyük uzaklık vardır. Mesela amiyane olan tevhid-i zahiri hiçbir şeyi Allah'ın gayrisine isnat etmemekten ibarettir. Böyle bir nefi sehil ve basittir. Ehli hakikatin hakiki tevhidleri ise her şeyi Cenab-ı Hakka isnad etmekle beraber her şeyin üstünde bulunan mührünü, sikkesini görüp okumaktan ibarettir. Bu huzuru ispat, gafleti nefyeder. İlem Eylül Aziz, hayatı dünyeviyeye kasten ve bizzat teveccüh edip bağlanan kafirin imhal ikabında ve bilakis terakiyatı maddiyede muvaffakiyetindeki hikmet nedir? Evet, o kafir kendi terkibiyle sıfatıyla Cenabı Hakça nev-i beşere takdir edilen nimetlerin tezahürüne şuuru olmaksızın hizmet ediyor ve güzel masnuatı ilahiyenin muhasineni şuur tanzim ediyor ve kuvveden fiile çıkartmakla garabet-i sanatı ilahiyeye nazarları celbediyor. Ne fayde ki farkında değildir. Demek o kâfir saat gibi kendi yaptığı amelden haberi yok amma vakitleri bildirmek gibi nev-i beşere pek büyük bir hizmeti vardır. Bu sırra binaen dünyada mükafatını görür. İlem eyühel aziz, tevfik-i ilahi refiki olan adam tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur'an'dan hakikati tarikatı, tarikatsız feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza maksudu bizzat olan ilimlere, ulûmu âliye'yi okumaksızın ishal edici bir yol buldum. Seri seyr olan bu zamanın evladına kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek rahmeti hakimenin şanındandır. İlem eyühel aziz. İnsanı gaflete düşürtmekle Allah'a ubudiyetine mani olan cüz'i nazarını cüz'i şeylere hasretmektir. Evet, cüz'iyat içerisine düşüp cüz'lilere hasrı nazar eden o cüz'i şeylerin esbaptan suduruna ihtimal verebilir amma başını kaldırıp neve ve umuma baktığı zaman, edna bir cüzii'nin en büyük bir sebepten suduruna cevaz veremez. Mesela cüzii rızkını bazı esbaba isnat edebilir. Fakat menşi rızk olan arzın kış mevsiminde kupkuru kıraç olduğuna, bahar mevsiminde rızk ile dolu olduğuna baktığı vakit, arzı ihya etmekle bütün zevil hayatın rızıklarını veren Allah'tan maada. Kendi rızkını verecek bir şey bulunmadığına kanaat hâsıl olur. Ve keza evindeki küçük bir ışığı veya kalbinde bulunan küçük bir nuru bazı esbaba isnat edebilirsin. Ama o ışığın şemsin ziyası ile o nurun da menbaul envarın nuru ile muttasıl olduğuna vakıf olduğun zaman anlarsın ki kalıbını ışıklandıran, kalbini tenvir eden ancak leylü neharı birbirine kalbeden Fatırı ı Hakîm'dir. Ve keza senin vücudunun zuhur ve buzuhca Hâlık'ın vücuduna nisbeti, Hâlık'ın vücuduna delalet edenlerin nisbeti gibidir. Çünkü sen bir vecihle ile kendi vücuduna delalet ediyorsun, ama Hâlık'ın vücuduna bütün mevcudat bütün zerrâtı ile delalet ediyor. Öyleyse onun vücudu senin vücudundan alemin zerrâtı adedince zuhur dereceleri vardır. Ve keza seni nefsini sevmeye sevk eden esbab 1 bütün lezzetlerin mahzeni nefistir 2 vücudun merkezi ve menfaatin madeni nefistir 3 insana en garip yakın nefistir diyorsun pekala fakat o fani lezzetlere mukabil lezait-i bakiye'yi veren Halık'ı daha ziyade ubudiyetle sevmek lazım değil midir nefis vücuda merkez olduğundan muhabbete layık ise o vücudu icat eden ve o vücudun kayyumu olan Halık daha fazla muhabbete ubudiyete müstahak olmaz mı? Nefsin madeni menfaat ve en yakın olduğu sebebi muhabbet olursa bütün hayırlar, rızıklar elinde bulunan ve o nefsi yaratan Nafi, Baki ve daha karib olan daha ziyade muhabbete layık değil midir? Binaaaleyh bütün mevcudata inkısam eden muhabbetleri cem ve muhabbetin ile beraber mahbubu hakiki olan Fatir hakime ihdah etmek lazımdır. İlem Eyül Aziz, senin önünde çok korkunç büyük meseleler vardır ki insanı ihtiyata, ihtimama mecbur eder. Birisi ölümdür ki insanı dünyadan ve bütün sevgililerinden ayıran bir ayrılmaktır. İkincisi dehşetli, korkulu ebet memleketine yolculuktur. Üçüncüsü Ömür az, sefer uzun, yol tedariki yok, kuvvet ve kudret yok, aczi mutlak gibi eliyim elemlere maruz kalmaktır. Öyle ise bu gafletü nisyan nedir? Deve kuşu gibi başını nisan kumuna sokar, gözüne gaflet gözlüğünü takarsın ki Allah seni görmesin veya sen onu görmeyesin. Ne vakte kadar zailatı faniyeye ihtimam ve bakiyatı daimeden tegafül edeceksin? İlâm-ı Aziz, Cenabı Hakk'a hamdler, şükürler olsun ki, mesail-i nahviyeden isim ile harf arasındaki manevi fark ile çok mühim meseleleri bana öğretmiştir. Şöyle ki, harf gayrın manasını izah için bir alet, bir hadim olduğu gibi, şu mevcudatta, Esma-i Hüsnâ'nın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım ilahi mektuplardır ki, içlerinde yazılı delail, berâhin, havarık mucize-i kudrettir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması ilim, iman, hikmettir. Şayet isim gibi müstakil ve maksudu bizzat cihetiyle bakılırsa küfran ve cehli mürekkep olur. Ve keza mesail-i mantıkiyeden külli ile kül arasındaki fark ile rububiyete dair çok meseleleri öğrenmiş bulunuyorum. Cemal ile ehadiyet külli yönücüz'iyyât şumulüne dahildir. Celal ve Vahidiyet, küllün du ecza unvanına dahildir. İlem aziz dünya alemi ahirete bir fihriste hükmündedir. Bu fihriste de alemi ahiretin mühim meselelerine olan işaretlerden biri, cismani olan rızıklardaki lezzetlerdir. Bu fani rezil zelil dünyada bu kadar nimetleri ihsas ve ifaza etmek için İnsanın vücudunda yaratılan havas, hissiyat, cihazat, azâ gibi alat ve edevatından anlaşılır ki âlemi ahirette de tecrîmin tahtıhal enhar kasırların altında ebediyete layık cismani ziyafetler olacaktır.